İnşallah bugün hep beraber Allah'ın El Melik ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın bir Melik ismi vardır. Bir de Melik ismi vardır. Melik orada bir y harfi fazladır. Melik başka, melik başkadır. Nas suresinde melik Nas buyurur. İnsanların meliki. Melik ise melekut aleminin melikidir. Melekut aleminin meliki. Onun için mana farklıdır. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde gelir. O da Melik'in muktedir diye gelir, ahiretle ilgilidir, cennetle ilgilidir. İnşallah hep beraber Allah'ın Melik ismini anlamaya çalışacağız. Melik ismi insana nasıl tecelli eder hep beraber onu anlamaya çalışacağız. Ondan önce, mesela herkes kendine göre dini anlamıştır, bununla beraber anlatmaya çalışır, öğrendiğini yaşamaya, bununla beraber anlatmaya çalışır, öğretmeye çalışır. Eğer dinini biri Kur'an'dan almamışsa, Allah'ın kitabından almamışsa, mutlaka onu başka bir kitaptan almıştır. Başka birinden almıştır. Sonra biri çıkıp, Allah'ın dini Allah'ın kitabından alınır, Allah'ın kitabına göre, Din budur, İslam budur, İmam budur, İhlas budur, İbadet budur dediğinde genel olarak söylenen söz, şimdiye kadar kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Öyle ya, şimdiye kadar kimse bunu söylemedi, siz bunu nasıl söylersiniz? Ya da herkes yanlış yapıyor da bir tek siz mi doğru yapıyorsunuz? Cevap budur. Anlamaya çalışmak yerine, araştırmaya çalışmak yerine, dinini, imanını, ibadetini Kur'an'ın ölçüsüne vurup Kur'an'a arz etmek yerine kendine göre bir cevap bulmuştur. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, İslam'ı imani tebliğ etmeye başladığında müşrikler de ona aynen böyle söylemişti. Yani biz şimdiye kadar dini bilmiyorduk, Allah'ı bilmiyorduk, sen mi bize öğreteceksin? Atalarımız şimdiye kadar böyle yapmışlar, sen çıkmışsın, başka bir şey söylüyorsun. Bu konuyla ilgili ayetleri okuyayım önce. Allah buyurur ayet-i kerimede: Ve bu en caehum munzirun minhum. Onlara onlara onların içinden bir uyarıcının gelmesi onlara tuhaf mı geldi? Acayip mi geldi? Garip mi geldi? Onlar buna şaşırdılar mı? Bu şaşılacak bir şey midir? وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَزَّا سَاحِرٌ كَزَّبٌ Dediler. Dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. Biz dini biliyoruz, imani biliyoruz, Allah'ı biliyoruz. Bu yalancı bir sihirbazdır. Neden sihirbaz dediler? Müşriklere soruldu. Yani, onun sihirbaz olduğuna dair sizin bir deliliniz var mı? Şimdiye kadar sihir yapmış mı? Yok dediler. Ama şuradan anlıyoruz ki o bir sihirbazdır. Çünkü evladı ana babadan ayırıyor. Babayı evlattan ayırıyor. Karı kocayı birbirinden ayırıyor. İman edenler onun safına geçiyor. Birbirimizden ayrılmış oluyoruz. Böyle söylediler. Evet, ayet devam ediyordu. Ece alel ilahate ilahen vahida. İlahları tek bir ilah kılmış. Allah birdir diyor. Bir ilahlar yok diyor. İnne haza le şeyun acaba. Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Dediler. Bu tuhaf bir şey. Nasıl yani bir tane Allah olur? Bir tane ilah olur. Bu diğerleri de onun yardımcılarıdır. İlahi bir tek ilah kılınca, kitabı bir tek kitap kılınca ne yaptılar? Kabul etmedi, Bu taf şeydir biler. Aslında bizim de yaptığımız başka bir şey değildir. Bizim bir tek kitabımız var diyoruz. Bir tek Rabbimiz var diyoruz bir tek önderimiz var diyoruz. Rehberimiz var, peygamberimiz var diyoruz. Aslında bunu onlar da biliyor. Ama öyle öğrendikleri için kendi imanlarından vazgeçmeye cesaret edemiyorlar. İmanlarından, inandıklarından, kitaplarından, vazgeçmekten Korkuyorlar. Sanki kendi kitaplarından vazgeçerlerse kitabın ismi ne olursa olsun, kimin kitabı olursa olsun, sanki o kitaplardan vazgeçerlerse imanlarını kaybedeceklermiş gibi, evet korkup endişe duyuyorlar. Mantel akıl, mala Onların ileri gelenleri işi bilenler ileri atılıp şöyle dediler Enim şu vesbiru ala alihaitikum İlahlarınız üzerinde evet. sabredin sebat edin diren ilahlarınıza sımsıkı sarılın dediler Kim söylüyor ileri gelenler Yani o dinde ileri gelenler, kendini alim zannedenler, önde gelenler, ilahlarınızın üzerinde sabır gösterin, sebat edin, sarılın ilahlarınıza, putlarınıza sarılın dediler. İnne haza le şeyun Sizden istenen Allah'ın sizden istediği budur dediler. Kim söylüyor? Müşrikler söylüyor. Böyle yapmazsanız ne olur? İlahlarınızı kaybedersiniz, dininizi, imanınızı kaybedersiniz dediler. Bu kime karşı söylüyorlar? Resulullah Efendimize karşı söylüyorlar. Masemiyana be hazla fil milletil ahire. Dediler ki, biz daha önce böyle bir şey işitmedik. Bizden önce gelmiş olan milletler. Büyüklerimiz böyle bir şey söylemedi. Yani Allah birdir demedi. Kitap birdir demedi. İn Hazaiillah Tilak dediler ki bu bir uydurmadır. Buna uydurma dediler. Daha önce eğer duymamışlarsa onu kabul etmiyorlar. Onun için ne diyorlar? Daha önce biz bunu duymadık. Bu söz müşriklerin sözüne benziyor. Allah'ın kitabını, Allah'ın vahyini kabul etmeyenlerin sözüne benziyor. Onlar da Allah'ı kabul ediyordu. Ama isimleriyle beraber değil. El-esma ve hüsnası ile beraber değil. Hiçbir kavim, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de müşrikler, bir de diğerleri, başkaları vardır, sahabiler, hiçbiri peygamberi inkar etmiyor, peygamberliği inkar etmiyor. Resulullah Efendimiz'e sen peygamber değilsin diyorlar. Müşrikler, biz Hazreti İbrahim'in torunlarıyız diyorlardı zaten. Bizim atamız Hazreti İbrahim'dir diyorlardı zaten. Onun peygamberliğini kabul etmiyorlardı ama Allah buyurdu ki, aslında onlar seni inkar etmiyor, onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Dertleri seninle değil, Allah'ın ayetleriyledir dedi. Yani her zaman sorun aynıdır, aynı olmuştur. Eğer biri Allah'ın ayetlerine iman etmeye yanaşmıyorsa, kendine başka bir kitap bulmuşsa, dinini başka kitaptan öğrenmeye çalışıyor, onu öyle yaşamaya çalışıyorsa, o kitabı Allah'ın kitabının önüne koymuştur. Bunun başka bir izahı var mıdır? Allah akıl vermiş. Evet, daha önce bunu diğer milletlerde, kavimlerde insanlardan işitmedik dediler. Bu bir uydurmadır dediler. E ön zile aleyhi zikru min beynina. Dediler ki, bizim aramızda Kur'an... Allah'ın zikri ona mı indirilmiş? Bel hum hişekkin min zikr. Allah cevap veriyor. Doğrusu onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Benim kitabımdan şüphe içindedirler. Bel lemma yezuku azab. Onlar daha azabımı tatmamış. Azabımı tatmadıkları için böyle şüphe içindedirler. Bu neymiş? Demek ki Allah'ın kitabından, zikrinden şüphe içinde olmakmış. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Açıklamıştır. Tekrar tekrar açıklamış, misallerle açıklamıştır. Onun için biri Kur'an'ı okuduğunda ben dinimi anlamadım diyemez. Ben Rabbimi tanımadım, tanıyamadım diyemez. Ben insanın neye, ne için yaratıldığını vazifesinin ne olduğunu, Allah'ın onun üzerindeki muradı nedir, onu anlayamadım diyemez. Bu hayatı nasıl yaşamam gerekir? Yaşarken hem dünyamı hem ahiretimi nasıl kazanmam gerekir? Bunu anlayamadım diyemez. Hayatın bir imtihan olduğunu, imtihanı nasıl kazanmam gerektiğini anlayamadım diyemez. Peygamberi tanıyamadım diyemez. Anlayamadım diyemez. Başka hangi kitaptan bunu öğrenebilir? Her biri kenarından köşesinden kendine göre birkaç tane ayet alıp izah etmeye çalışmış. bunu okuyun öğrenin demiş niye Allah anlatamadı mı sen ondan daha mı güzel anlatıyorsun niye dilin kitabı diye Allah'ın kitabını değil de kendi kitabını takdim ediyorsun eğer Rabbimiz Allahsa bize düşen onun kitabını okumaktır ve anlamaktır bütün bu söylediklerimizden sonra eğer biri merak edip bir Kur'an-ı Kerim meali alıp okumaya başlamıyorsa kendi kendine sorsun, sormalıydır, benim imanda bir sorunum mu var? Gidip 8 saat 10 saat rızkımızı kazanalım diye çalışıyoruz, ebedi hayatımızı kazanmak için Rabbimizi dinlememiz gerekmez mi? Kelamını anlamaya çalışmamız gerekmez mi? En az günde bir saatimizi de ona ayırmamız gerekmez mi? Yok bu gereksiz bir şeydir diyorsak Allah'ı ciddiye almamak demek Allah'ın kelamını ciddiye almamak demektir. Ya okuyacak ya dinleyecek ikisinden biridir. İkisi aynı şeydir. Okuma bilmiyorsa dinleyecek. Her anda gönlümüzü Allah'ın huzurunda tutabilmemiz için her gün mutlaka Allah'ın ayetleriyle muhatap olmamız lazım. Yani Rabbimizi dinlememiz lazım. Ayetleri dinlememiz lazım, okumamız lazım. Ayetler üzerinde tefekkür etmeye çalışıp imanımızı artırmamız lazım. Biz Rabbimizi anlamaya çalışınca, söylediğini anlamaya çalışınca ne olur? Allah'ın rahmeti gönlümüze iner. Allah'ın sevgisi, muhabbeti gönlümüze iner. Evet. Allah'ın Melik ismini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. innel müttakine fi cennatin ve neher muhakkak ki müttakiler cennete nur içindedirler. Cennette, cennetlerde nur içinde. Muttakiler, takva sahipleri takva sahiplerini biraz izah etmeye çalışmıştım. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip kabul edip gereğini yapmaya çalışanlar Allah bir de takva elbisesi buyurmuştu bu sorumluluğu üzerine bir elbise gibi giyenler gönül itibariyle Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip gereğini yapmaya çalışınca Allah o elbiseyi ona giydirir takva elbisesini ona giydirir bu elbise nurdan bir elbisedir onun için müttakiler cenneteyken nur içindedirler buyurdu. Nur saçıyorlar. Cennatin ve neher. Nurlar içinde nur saçıyor. Bu onun dünyadaki giydiği takva elbisesinin Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesinin sonucudur. Allah'a karşı sorumluluğumuzu Kabul etmenin ilk şartı nedir? Rabbimizi kabul etmek ve O'nu dinlemek istemektir. Dinlemeyi istemektir. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışmaktır yani. مَقْعَدِ صِدْقِنْ اِنْدَ muhtedir. مُقْتَدِرْ Cennete nur içinde, Sıddıkların meclisinde, Sıddıkların meclisinde muktedir olan Melik'in huzurunda, Melik olan, muktedir olan Allah'ın huzurunda bulunurlar. sadakatini ispatlamış olan kullarla beraber sadakatini ispatlamış olan sıddıklarla beraber sadakatini nasıl ispatlayacak? takva elbisesini giymeden sadakatini ispatlayamaz yani Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmeden Allah'ın benim üzerimde bir murabi var nereden başlanması gerekir? nasıl anlaması gerekir? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu kabul etmeden, Hazreti İnsan olduğunu kabul etmeden, Allah'ın El Esmaül Hüsnası'nı üzerinde tecelli ettiğini, edeceğini, etmesi gerektiğini anlamadan, nasıl sadık olacak? Bunu nasıl anlamış olacak? Anlamaz, anlayamaz. Onun için bu haldeyiz. Herkes kendine bir din üretmiş, bin türlü cemaat vardır. Niye her kafadan bir ses çıkıyor, herkes benim doğrudur diyor, ötekini düşman bölüyor. La ilahe illallah diyemediği için. Deseydi korkardı, buna cesaret edemezdi. Mümine dil uzatmaya cesaret edemezdi. Onu taşlamaya cesaret edemezdi. Mümin kardeşini öldürüp etini yemeye cesaret edemezdi. ...onu eleştirip çekiştiremezdi. Allah'ın kitabından mahrum kaldığı için bunu yapıyor. Din diye dinini başka kitaptan öğrendiği için bunu yapıyor. Allah'ı bilmediği ve tanımadığı için bunu yapıyor. Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunu, onları ne kadar sevdiğini... ...bununla beraber onların, onlar üzerinde nasıl bir hakkının olduğunu bilmediği, anlamadığı için bunu yapma cesaretini gösterebiliyor. Allah ayeti i kerimede sizden bir cemaat başka bir cemaati çekiştirmesin dedi. Belki o çekiştirilenler çekiştirenlerden daha hayırlıdır dedi. Sizden bir kısım kadınlar başka kadınları çekiştirmesin dedi. Belki o çekiştirilenler Çekiştirenlerden daha kaygılıdır dedi. Biri Rabbini bu şekilde dinleyince çekiştirmeye güç getirebilir mi? Eğer imani varsa. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedi. Bundan tiksindiniz değil mi? Çekiştirmeyi, gıybeti ölmüş kardeşinin Etini yemek olarak beyan etti Allah. O zaman eğer biri müminse buna cesaret edemez. Ama bunu gıybet haramdır diye bir yerde bir kitaptan okumuş. Bu başka bir şey. Zaten yüzlerce haram olmayıp haram diye bize takdim etmenler var. Ama haram olup hiç onlardan söz edilmeyen haramlar vardır. Başka kitaplarda Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmeyince Ne helali ne de harami bilmiyoruz Ama biri Harami Allah'tan dinleyince Titrer Demek Rabbim böyle söyledi Yani Birini eleştirmeye, çekiştirmeye Kalkışınca ne yapar? Durur. Rabbim böyle söylemiş Deyip Harşet duyar Allah'ın huzurunda onu yapmaz, yapamaz. Evet. Mütakiler sadık olarak, sadakatini ispatlamış olarak, Allah'a karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirmiş olarak cennete nur içinde nur saçarlar. Hem de Müktadir olan melikin huzurunda, meleklerle beraber ve evet. memiye amel, min salihaati, vahve mümin. Her kim ki salih amel yaparsa, vahve evet. mümin. Ama mümin olarak yalnız. Mümin olmadan yapılan hiçbir işi Allah kabul etmez. Önce iman. Mümin olarak salih amel yaparsa fela yakafu zulmen vela la O ne zulme uğrar ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden korkmaz ve endişe etmez Ve kezalike enzelnahu Kur'anen Arabiya işte biz böyle Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ve serrefna fihi minel vageed. Onda her türlü tehdidi tekrar tekrar tekrarladık ki la ala hum yattaqun. sahibi olsunlar diye takva elbisesini giysinler diye Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirsinler diye yoksa Allah'ın gazabına uğrayacağını bilsinler diye eu yahdisu lahum zikra ya da onlar düşünsün ibret alsın akıllarını kullansınlar diye Fe ta'alallahu melikul hak Allah yüceler yücesidir. Hak olan melik odur. Hakiki melik odur. Ve la ta'cel bil Kur'an'ı min kabli en yakda ileyke vahyuhu Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sana vahiy tamamlanmadan önce onu okumak için acele etme. Ve kul Rabbi zidni ilma. De ki Rabbim ilmimi arttır. Bu bizim için de geçerlidir. Allah'ın ayetleri okunurken öyle bir dinlemek gerekiyor ki kapırdamadan Hiçbir yorum yapmadan. Ve laqad ahidna ila ademe min Bundan önce biz Adem'den de ahit almıştık. Ona şu ağacı yaklaşma demiştik yani. Enesiye. Ama o bunu hemen unuttu. Bize verdiği sözü hemen unuttu. Ve lem necid azma onda azim de bulmadık. Azmetmedi. Çaba gayret sarf etmedi. Yani sen Allah ile vaatleştinse, ahitleştinse bunu unutmaman lazım. Ben Allah'ın kitabına iman ettim diyen her ayetle Allah ile ahitleşmiştir. Ben bu Kur'an'ı kabul ettim diyen herkes her bir ayet için Allah ile ahitleşmiştir. Yani Allah Neyi emretmişse, evet ya Rabbi bunu yapacağım demiştir. Neyi yapma demişse, evet ya Rabbi bunu yapmayacağım diye Allah'a söz vermiş, ahitleşmiştir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪يهِ مَلَكُوتُ Allah subhandır. Bütün melekut alemi, Onun kudret elindedir. Biyedihi melekutu kulli şey. Her şeyin melekutu onun kudret elindedir ve illeyi Ona döndürüleceksiniz. Kemeseli şeytan şeytanın misali gibi buyurdu bu Haş suresi 16 ayetten başlıyor isadeil bir insani ikfur. insana der ki nankörlük yap inkar et Allah'ın nimetlerini inkar eden Allah'ı inkar etmiştir nasıl müşrikler de Allah'ı inkar etmiyordu ama Allah'ın isimlerini inkar ediyordu biri eğer Allah'ın ikram ettiği rızkı inkar ederse nankörlük yapmış olur. Dolayısıyla Allah'ın Rezak ismini, Kerim ismini, Vahhab ismini inkar etti. İnkar budur. Küfre girmek budur. Şeytan insana evet, nankörlük yap, inkar et der. Ne zaman ki o da inkar etti, insan da inkar etti. Kale inni beri un minke. Şeytan der ki ben senden beriyim, ben senden uzağım, şeytan ona ağz Besmele okur. İnni e-kâfullâhe rabbel âlemin, şeytan der ki ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım, senin yaptığını yapamam. e akibetema ena Finnar haliline Fiha hem şeytanın hem ona uyanın ikisinin de akıbeti ateştir hem de orada ebedi olarak kaldırlar böyle yapanlar şeytana uyanlar vezarke ceza ezzalimin zalimlerin cezası böyledir buyurdu yani nankörlük yapan da Nankörlüğü tavsiye eden de, davet eden de cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalır tıbbi Allah. Nankörlük demek şükürsüzlük demektir. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva elbitenizi giyin yani. Vel Tanzur nefsin maqaddemeti li Herkes baksın. Yarın için ne takdim etmiştir? Ahirete ne göndermiştir? Ahiretine neyi takdim etmiştir? Buna baksın. Vettaqullah. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu yerine getirin. İnne Allah-ı habirun bima taamelun. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Ve la tekunu kennezine nasullah ve ensahum enfusehu. Şu kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unutmuşlar. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara onları unutturmuştur. Onlar gibi olmayın. ''Ulaikehumul fasihun'' ''Onlar fasıklardır.'' Allah fasıklara ebedi cehennemlik dedi. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Nasıl anlayacağız kim Allah'ı unutmuş? Eğer onlar kendilerini unutmuşsa Allah da onlara onları unutturmuş. Onlar fasıktır dedi. Onlar gibi olmayın dedi. Kime sorsan Allah'ı unutmamış kendini de unutmamış aracağımız cevap budur. Ben kendimi biliyorum, Allah ile biliyorum der. Kendini bilmek nasıl bilmektir? Allah'ın bildirdiği gibi eğer kendini Hazreti İnsan olarak biliyorsa Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak biliyorsa Allah kendi ruhundan sana nefretmiş zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlık olarak biliyorsan, Allah'ın güzelliği senin üzerinde görünüyor ve sana bakanlar Allah'ı hatırlıyorsa, Allah'ın güzelliğini görüyorsa, Amenna. Doğrudur. Sen kendini unutmamışsın. Allah sana seni unutturmamış, sen de Rabbini unutmamışsın. Ama böyle bakmıyorsan, Allah'a yemin olsun ki sen kendini unutmuşsun. Allah sana seni unutturmuş. Niye unutturmuş? Sen Allah'ı unutmuşsun. Sen Allah'ı bilmiyor ve tanımıyorsun. Anlamamışsın. Sen Allah'ı unuttuğun için Allah da sana seni unutturmuş. Bu halinde hiçbir zaman Allah'ı bulamazsın. Kendini bulamazsın, kendini tanıyamazsın, Rabbini tanıyamazsın. Allah ayet-i kerimede buyurdu, o gün, kıyamet günü Allah onlara bakmayacak ve onlarla konuşmayacak. Niye? Onlar da dünyadayken kendilerine bakmamışlardı. Allah'a bakmamışlardı. Allah onlardan ne istiyor bakmamışlardı. Allah onlarla konuşmayacak dedi. Niye? Çünkü dünyadayken onlar Allah'ı dinlememişti. Rableri ne söylemiş, onu dinlememiş derdi. Orada da dinlemeye layık olmuyor. Allah'ın hitabına layık olmuyor. Bu, insana verilen en büyük cezadır. Cehennemden daha büyük cezadır bu. En şiddetli azap olarak Allah bunu beyan etti. Rableri o gün onlara nazar etmeyecek ve onlarla konuşmayacak. Rabbini küstürmüş. Rabbini nazar etmeye tenezzül etmemiş, Rabbini dinlemeye tenezzül etmemiş. Sen Allah ile eğer konuşmaya tenezzül etmezsen, Rabbini dinlemeye tenezzül etmezsen, Rabbim benden ne istiyor deyip Rabbinin rızasına nazar etmezsen, Allah neden sana nazar etsin? Neden seninle konuşsun? Allah onlar gibi olmayın dedi, böyle yapmayın dedi. Böyle yapıp bir de kendi kendinizi kandırıp doğru yolda olduğunu zannetmeyin. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Doğru da hakta olduğunu zannedip hakta olmayanlardır. Çünkü o gün onlar yaptıklarından dolayı bir de karşılık bekliyorlar. Onun için en çok hüsrana uğrayanlar onlardır. Niye? Biz gör yaptık, namaz kıldık, oruç tuttuk, ibadet yaptık. Bunun için cenneti hak ettik. Allah'ın rızasını hak ettiğini iddia ediyor. Müşriklerle öyle yapıyordu. Şimdi Yahudiler Hristiyan'da öyle yapmıyordu. Onlar da öyle yapıyor. Yoksa durup dururken niye ibadet etsinler? Ayet devam ediyor. Bu ayetler hepsi peş peşe geliyor. La yestevi Esḥabul Nari ve Esḥabul cennet Ateş, ehliyle cennet ehli bir olmaz. Ateş'in arkadaşlarıyla cennetin arkadaşları bir olmaz. Esḥabul Janneti humul faizun. Cennet eshabi kurtuluşa ermiştir, muradına ermiştir, istediğine kavuşmuştur. Faizun, feyz. Bütün feizler. Ne demek? Feyz, Allah'ın nurunun tecellisidir. İsimlerinin tecellisidir. Cennet ehli, Allah'ın bütün isimlerinin tecellisine mazhar olmuştur. Evet. Ateş ehliyle cennet ehli bir olmaz dedi ateş arkadaşlarıyla cennet arkadaşlığı bir olmaz dedi. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşın kimse kimi seviyorsan, kiminle beraber olmak istiyorsan sen de onun dini üzeresin dedi. Kardeşlerimize bakacağız. Kardeşlerimiz kimlerdir? Mezarda telkin verilirken aynı zamanda ne deniyor? ''Men ihvanuke, men ahavatu ke'' Kardeşlerin kimlerdir? Kiminle kardeşlik yaptın? Sana sorulacak. Cevap vereceksin. Kim diyeceksin? Müminler diyeceksin. Mümin. Allah'ı her şeyden çok sevenler diyeceksin, benim kardeşlerimdir. Cevap olarak bunu söylemen lazım. Bu cevabı veremesen ne olur? Veremese cehennem. Leû enzel nahazel Kur'an'a ala cebelin le reeytuhu haşi'an museddi'a museddi'an min haşyetillâh Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik biz bu vahyi bir dağa yapsaydık bir dağ Kur'an ile, Allah'ın vahyi ile, ayetleriyle muhatap olsaydı ne olurdu? Onu Allah'ın haşyetinden, Allah'a karşı olan haşyetten dolayı baş eğmiş, boyun bükmüş, paramparça olarak görürdü. Allah ona konuşmuş, vahyetmiş eğer bir dağ Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile muhatap olsaydı, başını eğer, boyun büker, hatta paramparça olurdu. Neden dolayı? Min haşyetillah. Allah'ın haşyetinden dolayı. Allah niye böyle buyurdu? Yani, ey insan, sen de Allah'ın sana inen Kur'an'ına karşı baş eğiyor musun? boyunu büküyor musun? Sen de gönül itibariyle paramparça olabiliyor musun? Oluyor musun? Yoksa bir taş kadar bile, toprak kadar bile olamıyor musun? وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلْنَاسِ Biz insanlara... Her türlü misali verdik. Her çeşit misali bu Kur'an'da verdik. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür etsinler diye. Allah Kur'an'da neyi beyan etmiş? Niye Allah'ın kaşetinden baş eğiyor, boyun büküyor, paramparça oluyor öyle? Çünkü Allah kendini tanıtıyor. Evet, ayetin devamında kendini tanıtıyor. <gülüyor> Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Allah gaybi de bilir, şehadeti de, görüneni de, görünmeyeni de bilir, bilendir. Huvar Rahmanur Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Allah önce kendini Rahman ve Rahim olarak tanıttı. Allah deyince önce hatırlamamız gereken Rahman ve Rahim olanmış. Ve Allahu <hüverrahim> la ilahe illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Huvel <hüverrahim> O meliktir. Rahman ve Rahim'in peşinden o meliktir dedi. Melik-ül selam. O meliktir. Bütün varlığı idare eden odur. O Kuddüstür, mukaddestir. Her türlü eksiklikten, kusurdan, yanlıştan beridir. O selamdır. Selamette kılandır. Selam yurdu cenneti sizin için yaratandır. El-mü'minul müheymin. O mü'mindir. imani bahşedendir. Kendisinden emin olunandır. Emin olunması gerekendir. O müheymindir, koruyandır, gözetendir. El azizul cebbarul mütekebbir. O azizdir. Bütün şeref ona aittir. Cebbardır, dilediği şeyi zorla yaptırır. Hiç kimse onun gücüne karşı duramaz. O mütekebbirdir. O tek büyüktür. Tek büyüktür Bununla beraber büyüklüğü ihsan edendir. Onunla beraber olanlar, ona iman edenler büyük olur. Onunla büyük olur. Subhanallah-i amma Allah subhandır. Onların şirk koştuklarından münezzehtir. O subhandır. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir akıl onu idrak edemez, anlayamaz. İnsan ancak Allah'ın kendisine tecelli ettiği kadarıyla Rabbini tanıyabilir. Akla sıkmaktan, iradeyle anlaşılmaktan münezzehtir dedi. Eğer biri aklıyla anlamaya çalışıyorsa, bilgisiyle ilmiyle anlamaya çalışıyorsa o şirk koşuyor. Allah onların şirk koşmasından münezzehtir. O Subhan'dır dedi. Allahu Halik. Allah odur, yaratandır o, halıktır o. En Bariu. İlk yaratandır. Lehu'l esmaul husna. En güzel isimler Esmaul Hüsna ona aittir. Bütün güzellikler ona aittir. Eğer bir, bir yerde, birinde bir güzellik varsa, güzelliğini ondan alır. Yusebbihu lehu semawati vel erd. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa, her şey onu tesbih eder. Her şey onun güzelliğini ortaya koyar, güzelliğini anlatır. Onun hatasız olduğunu eksiksiz olduğunu, noksansız olduğunu ortaya koyar. Anlattır. Her şey. Ve huvel azizul hakim. O aziz ve hakimdir. Hem yaratması, hem vahyetmesi, hem her neyi yaparsa yapsın bir hikmetledir, bir muravi vardır. Bütün şeref, bütün kuvvet, bütün kudret ona aittir. Evet, Allah kendini tanıttı. Bu Allah'ın isimlerinden bir kısmıydı. Rahman ve Rahim'in peşinden Melik geldi yalnız. Evet, Melik'in ne demek olduğunu hep evet, beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Melik-i Nas, insanların meliki, bütün varlığın, bütün mahlukatın meliyi, bir de melik, melik-in muktedir. Melik, melekut aleminin meliki, ahiretin meliki cennetin meliki, ayet zaten öyle geliyordu. İnsanın melik olması için ne yapması lazım? Allah'ın melik ismi insanda nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir? İnsanın gönül alemi, Allah'ın nefettiği ruh, melekut aleminde Hatta lahut alemindendir. Allah'tan çünkü. Bu durumda insanda Allah'ın melik isminin tecelli etmesi lazım ki ruh onun huzurunda, o ruhun huzurunda durabilsin. Ama bunun için cennete dönmüş bir gönül lazım. Allah öyle buyurdu. Ne buyurdu? muttakiler nur içinde cennettedirler. Melik ve muktedir olan Allah'ın huzurunda sadık olarak, sıdkiyetini ispatlamış olarak sadıkların meclisinde dedi. Melik isminin tecelli edebilmesi için takva sahibi olman lazım. Gönlünün cennete dönmesi lazım. Gönlünün nurlanmış olması lazım. Allah'ın bütün isimlerinin tecelli etmiş olması lazım. Sıdkıyetini, sadakatini Allah'a karşı ispatlamış olman lazım ki Allah'ın sana nefrettiği o ruhda beraber olmuş olasın. O olmuş olasın. O olsam ne olur? O olsan, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken namazda sahabe buyuruyor. Resulullah Efendimiz elini ileri doğru uzattı. Sonra elini geri çekti. Namazdan sonra sahabeden biri sordu. Ya Resulallah namazdayken elini ileri doğru uzattınız sonra geri çektiniz. Bunun hikmeti neydi? Buyurdu ki Resulullah Efendimiz namazdayken namaz müminin miracıdır. Buyurdu ki gördüm ki cennette bir salkım üzüm sarkmış. İstedim ki onu alayım sahabeme ikram edeyim. Tabii namaza durur durmaz, müraca çıkıyor. Cennet yedi kat göğün üzerindedir. Elimi uzattım, sonra vazgeçtim. Niye vazgeçtim? Eğer siz ondan tatmış olsaydınız, bir daha dünyadaki nimetlerin tadını alamazdınız. Böyle bir tadı var. Onun için vazgeçip elimi geri çektim. eğer melik ismi onda tecelli ederse, o artık Hazreti insandır. O, meleklerin secde ettiği varlıktır. Secde demek, sadece başını yere koymak demek değildir. Allah'a boyun bükmektir. Allah'a teslim olmaktır. Allah'a aşık olmaktır. Birine sevgini ispatlamak için yapılması gereken en büyük şey nedir? Secde etmektir. Onun için secde bir tek Allah'a yapılır. Senin büyüklüğünü kabul ediyorum, güzelliğini kabul ediyorum. Sensiz olmayacağını kabul ediyorum. Hem neyi söylersen söyle, onu olduğu gibi kabul ediyorum. Kendimi kabul etmiyor, seni kabul ediyorum. Ben yokum, sen varsın yani. Onun için iblis bir sefer secde etmedi, Adem'e secde etmeyince kovuldu. Ama orada Adem'e secde etmiyordu. Allah ne buydu ayet-i kerimede? Ben ona ruhumdan nef ettiğim zaman ona secde et. Secde, Allah'ın nefrettiği ruhaydı. Bütün melekler secde etti. Eğer biri Allah'ın kendisine nefettiği ruhu bulursa, onunla olursa, o olursa, meleklerin secdesine layık olmaz mı? Olur. Sadece melekler secde etmiyor. Secde etmeyen hiçbir şey yoktur. İtaat etmeyen hiçbir şey olmaz. Allah'ın melik ismi tecelli etmiş onda çünkü bu şerefi Allah'tan almış Allah'ın nefrettiği ruhtan almış o olmuş ama bunu bütünüyle kaybetme şansı da var, imkanı da var tercih ona aittir yani İsterse meleklerin secde ettiği varlık olma imkanı vardır, isterse en aşağıya hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı ilme imkanı vardır. Bu imkanı Allah ona tanımış ve tercih senindir demiştir. Bunun için bilmek lazım, anlamak lazım, iman etmek lazım, amele dönüştürmek lazım, olmak lazım. Eğer biri benim buna ihtiyacım yok" derse, "Ben bu halimden razıyım" derse olduğu yerde kalır. Bir adım ileri gidemez. Kendi kendisine, kendi gönlünde kendi kendisine yolculuk yapamaz. Kendini bulamaz. Kaybettiği kendisidir. Kendini kaybeden Rabbini kaybeder. Onun için Allah ne buyurdu? Kim bizi unutursa biz de ona onu unuttururuz. Allah onlar gibi olmayın dedi. Böyle yapanlar gibi olmayın. Çünkü böyle olanlar, böyle yapanlar fasıktır dedi. Cehennemliktir dedi. Batmış dedi, işleri bitmiş dedi. Evet. Eğer biri Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip gereğini yapmaya başlamışsa takva elbisesini giymiş dedim. Nur vermeye başlar, gönlü cennete dönmeye başlar, sadakatini ispatlamaya başlar. O zaman Melik ismi onda tecelli etmeye başlar. Yoksa melik ismi tecelli etmez. Eğer biri Allah'ın bir isim, isminden mahrum kalırsa, imanının 99'da biri gitmiş olur. Hem de bilerek olması lazım. Eğer biri niyet etmeden eğilse kalksa tıpkı namaz kılanlar gibi namaz kılsa, o namaz olur mu? Olmaz. Ya da biri, üç gün aç kalsa, hiçbir şey yemese, ama oruca niyet etmese, o oruç tutmuş olur mu? Olmaz. Yani, hakkın peşinde bilerek, niyet ederek koşmak gerekiyor. Yoksa, Allah onu kabul etmez. O zaman önce doğru bilmek lazım, öğrenmek lazım, anlamak lazım. Niyetin evet, hak olması lazım, düzgün olması lazım ki o bize kazandırsın. Yoksa tesadüfen aşk kalmış o oruç olmaz. Niyetlenmemiş o oruç olmaz. Böyle. Onun için niyetimizi doğru yapıyoruz. Ya Rabbi bilmiyordum öğrendim. Anlamamıştım anladım. Senin benim üzerimdeki muradın benim hazreti insan olmammış. Sana ayna olmamış. Senin güzelliğini üzerimde göstermemmiş. Senin gönderdiğin Resulullah Efendimiz gibi olmamış diğer peygamberlerin gibi olmamış, olmaya çalışmamış dememiz lazım. Bunun için de bir başlangıç yapıp, gönlünü düzeltip Allah'a dönmemiz lazım. Yola koyulmamız lazım, yürümeye başlamamız lazım. İnşallah hep beraber takva elbisemizi giyip, Allah'a karşı sorumluluğumuzu kabul edip, gereğini yerine getirmeye, çalışmaya başlayarak, çalışarak Rabbimize yürürüz. Onun dostluğuna yürürüz. Rızasını, dostluğunu kazanırız inşallah hep beraber. Allah hepimize Melik isminin tecellisiyle tecelli etsin inşallah. Amin. Bizi mütakilerden eylesin, gönlü nurlanmış olanlardan eylesin, Amin. nur saçanlardan eylesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin, sedkiyet makamında duranlardan eylesin. Amin. Allah bizi huzuruna kabul etsin. Huzurunda durduruklarından eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen var mı? Ben dergaha gelmeden önce açıktım, şimdi kapandım. Komşularım arkamdan konuşuyorlar. Dergaha geldiğim için eve geç diniyorum. Sen nereden geliyorsun diyorlar. Buraya davet edince de gelmiyorlar. Bana dua edin. Biraz önce söylemiştim. Eğer biri birini eleştiriyorsa, çekiştiriyorsa, arkasından konuşuyorsa onun etini yiyor demektir. Bununla beraber kendi sevaplarını onun defterine yazıyor, onun günahlarını da kendi defterine alıyor demektir. Böylesine konuşanlar peşinen Allah'ın emrine ters düşmüşlerdir bir kere. Ama Buna üzülmek doğru değildir. Biz hakta olalım, doğru yapalım, güzel yapalım, kim ne derse desin. Ona aldırış etmek doğru değildir. Bu arada Allah bize tercih yaptırıyor. İnsanların ne dediğine mi bakıyorsun yoksa benim ne dediğime mi bakıyorsun? Onun için Allah buna müsaade eder. Eğer bizim için insanların ne dediği önemliyse ne yaparız? Allah'ın ne dediği bizim için önemli olmuş olmaz. Onu bırakırız. Onlar ne söylüyorsa ona göre hareket ederiz. Allah bize tercih yaptırıyor. Bize düşen nedir? Hak bildiğimiz, doğru bildiğimiz yoldan ayrılmamak. Hakka yürümek. Nimet denince aklıma yemekten farklı şeyler geliyor. Nimet ne demek? Hazreti Ayşe annemiz buyurmuştu. Nimet deyince, rızık deyince aklına ekmek gelene şaşar. Böyle bir akıl olmaz demişti. Nimet Allah'ın ikram ettiği her şeydir. Önce kendi varlığı bir nimettir. Allah'ın kendisine insan olmayı ikram etmesi, ruhundan etmesi bir nimettir. Ona kitap göndermesi, Kur'an göndermesi, peygamber göndermesi bir nimettir. Ona iman nurunu ikram etmesi bir nimettir. Allah onunla konuşunca en büyük nimettir. Oradan başlamak gerekir. Gözü nimettir, kulağı nimettir, eli nimettir. Ama bunlar gitmeyene kadar anlamıyor. Aldığı hava, aldığı nefes bir nimettir. Nefesi vermesi bir nimettir. Vücudundaki her organ bir nimettir. Ebedi hayatını kazanması için Allah'ın onu tabi tuttuğu her imkan, her imtihan bir nimettir. Kazanma imkanıdır çünkü. Buna musibetler de, buna delikodu da, iftirada, hastalık da dahildir. O da bir nimettir. Hayatta nimet olmayan hiçbir şey yoktur. Niye? Allah hayır, hayır, nimetini saçıyor. Her anda. Mesele onu görebilmektir. Nimeti nimet olarak bilmektir, anlamaktır. Eskeklerin eşlerini dövmesi ne kadar doğrudur? Allah ve Resulüne karşı gelmek haricinde. Güzel soru. Bayanlardan soru gelince böyle gelir işte. Evet. Kim dövmüş? Niye dövmüş? Bir sormak lazım. Eşi dövmek doğru değildir. Neden doğru değildir? Önce şöyle söyleyeyim. Ama bunun devamı var yalnız. Onlar da eğer dövebiliyorsak çocuk konumundadır, onun için dövmek doğru değildir. Ama haddini aşarsa ne yapacaksın? Saygısızlık yaparsa ne yapacaksın? Kocasına kocalık yapmaya kalkışırsa ne yapacaksın? Kocası onu hakka kayre davet edince o da şeytana uyup şeytanın peşine takılıp şeytanın ona söylediğini söylerse ne yapacak? Tabii sormak lazım. Ne yapacak o zaman? Boynu büktü sustu. Nereye kadar susacak? Şeytan da onun üzerinden konuşuyor. Hele bir de bu mübarek ayda böyle sorun-sıkıntı yapıyorsa ne olacak? Ramazanın başında ne dedim arkadaşlara? Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Kim emri altındakilere kolaylık gösterirse, Allah onun günahlarını mağfiret eder. Bu sadece o çalışanlar için geçerli olan bir durum değil dedim. Her ailede bu böyledir dedim. Kocalar hanımlarına, çocuklarına kolaylık göstermelidir. Bununla beraber hanımlar da evet, eşlerine, çocuklarına kolaylık göstermelidir. Dırdır yaparak mı kolaylık gösterir? Tabii yok. Bundan sonra böyle. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, ''Saliha kadınlar itaatkardır.'' İtaatkâr. İtaat etmiyorsa, saliha değil demektir. Nefsi ıslah olmamış demektir. Eskiden böyle değildi. Ben bunu samimi söylüyorum. Mesela annelerimiz, babamızın karşısında ne demek? Bir kelime söyleyemiyorlardı Yani, Kocaları bir kelime söylesin, o itiraz etsin. Böyle bir şey düşünülemez. Asla. Kimse böyle bir şeyi aklından bile geçiremez yani. Ama şimdi görüyoruz, kardeşlerimizi görüyoruz. Sözde Allah yolundadır. Allah diyor, Rabbini istiyor. En ufak bir şeyi, mesela... Bir saat eve geç gitti diye bakıyorsun başladığı etmeyi. Sen kimsin ya? Sen nesin? Sen kendini ne zannediyorsun? İnsan yani eşine böyle saygısızlık yapar mı? Bu saygısızlık değil midir? Ya da bir şey söylediği anında olmadı. Bakıyorsun başlamış konuşmaya. Ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum yani. Yani ya Rabbi bu ne biçim iştir böyle? Bunlar bunu nereden öğrendi? Kim bunlara söyledi? Yani eş olmanın, karı koca olmanın böyle olduğunu kim bunlara öğretti böyle? Nasıl bir şey böyle? Bütün bunlarla beraber kendini haklı görüyor. Yüzde yüz haklı görüyor. Böyle değil. Eş olmak bu değildir. Kime göre? Allah'a göre. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, Allah Adem'i yarattı, gönlü yanında sükun bulsun diye, huzur bulsun diye eşini yarattı. Ondan eşini yarattı. Eş deyince aklımıza ne gelmelidir? Kocanın gönlü onun yanında sükun buluyorsa o eş olmuştur. Sükun bulmak şöyle dursun, Sükun bulmasın diye, huzursuz olsun diye habiredirdir yapıyor. Allah'ın tarif ettiği eş sende Sen eş olamazsın. Eş olmak bu değildir. Allah erkeği kadından bir derece kovamında yaratmıştır buyurdu. Güç itibariyle, kuvvet itibariyle ondan daha kovamındadır. Güçlüdür çünkü onun için kadının korumasını da erkeğe vermiştir. Erkek de eşini korumalıdır. Her şeyden, herkesten korumalıdır. Bu koruma vazifesi ona verilmiş. Herkes kendi vazifesini bilmeli. Yani kadının kocası yanında huzur bulması lazım. Güveni bulması lazım. Kendini güvende bilmesi lazım. Bir sorun sıkıntı olduğu zaman kocasına eşine güvenmesi lazım. Beni korur, beni muhafaza eder, beni sakınır, beni savunur her açıdan. Bu da kocanın vazifesidir. O onun yanında huzur bulur, sükun bulur. Koca da aynı şekilde kadının yanında gönlü huzur ve sıkun buluyorsa bunlar eş olmuştur. Yoksa sen şöyle söyledin, sen böyle söyledin. Bu hiç yakışan bir durum değildir. Siz ikiniz birsiniz, bir ayrı değilsiniz. Eş demek, bir bütünün iki ayrı, iki farklı parçası demek. Bir araya gelince bütün olur. Yani, karı koca olmayınca yuva olmaz, çocuk olmaz, ev olmaz Onlar ikisi birbirini tamamlar. Bir bütünün iki yarısıdır. Bununla beraber hiçbiri mükemmel değildir. Mükemmeliyet bir tek Allah'a aittir. Kamil olmak başka, mükemmel olmak başka bir şeydir. Kamil olmak arziyetini bilmektir. Eksikliğini bilmektir. Kusurunu bilmektir. Eğer biri ötekine ben kamilim dediyse artık iş baştan bozuldu. Her biri kendi eksikliğini kabul etmelidir. O onu tamamlıyor, o onu tamam diyor. Eksik olduğunda ne olur? Hoş görecek. O bizim mümin kardeşimiz değil mi? Yanlış yaptığında affedecek kardeşimiz değil mi? Affedince Allah sevmiyor mu? Yanlış yaptığında, sıkıntı verdiğinde sabrederse Allah onunla beraber olup onu sevmiyor mu? Seviyor. Asanı kazarma imkanı Kadın eşine hizmet edince kazanıyor, Allah yolunda hizmet etmiş gibi kazanıyor, koca eşine ikram edince. Resulullah Efendimiz hatta buyurdu ki, ağzına verdiği bir lokma bile sadaka sayılır. Yani bizim ahireten bakıp, hesap yerinden bakıp, hayatı öyle anlamamız gerekir, öyle muamele etmemiz gerekir, şu ana göre değil. Mümin Allah'a göre bakıp Allah'a göre hüküm verip Allah'a göre gerekeni yapandır. Yani kardeşlerimiz eğer buraya geliyorsa bizi dinliyorsa bizi anlamaya çalışıyorsa bunu anlamış olmaları lazım. Hesap Allah'a göre yapılır. Nefsimize göre değil. Nefsine göre hala hesap yapıyorsa beni dinlememiş. Anlamaya çalışmamış. Eğer dinleseydi gönlü cennet olurdu. Eşi yanında huzur bulurdu. O da eşini korurdu, muhafaza ederdi. Her biri karşılıklı kendi vazifelerini yaparlardı. Değil dövmek yani ona ağır gelecek bir söz bile söylemezdi. Söyleyemezdi. Mesela bir koca olarak, bir eş olarak birlere Sıla Efendimize bakıyoruz. Karılarından hiçbirine Ağır bir kelime kullanmış mıydı? Kullanmamıştır. Demek orada kalsın. Zaten öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey düşünülemez. Hatta buyurdu Resulullah Efendimiz sahabeye. Sahabeden bazı kadınlar gelip Resulullah Efendimiz'e şikayet etti. Kocam beni dövüyor diye. Diyor Resulullah Efendimiz binbere çıkıp söyledi bunu. Hepsini birden söylemesi gerekir. Diyor buyurdu ki ben bir şeye şaşıyorum, hayret ediyorum yalnız. Ben bunu anlayamıyorum. Sahabe söylüyor. Şimdi diyor siz, kadını dövüyorsunuz, sonra akşam gidip beraber yatıyorsunuz. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Aynı böyle buyurdu. Dövüyorsun, sonra gidip beraber yatıyorsun. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Aile, eğer cennetten bir köşe olmazsa, orada cenneti kazanmak mümkün değildir. Cehennemden bir köşe olursa, şeytanlar oraya yığılmışsa, sen orada Allah diyemiyorsun. Müsaade etmiyorlar. Her birimiz bakmamız lazım, hangimiz şeytana uyuyoruz. Birbirimizi uyarmamız lazım. Dün mesela şeytanla ilgili şeytanın apaçık düşman olduğunu Allah tekrar tekrar beyan etti. Bırak aile içinde sorunu, sıkıntıyı, müminler arasında sorunun, sıkıntının olmasını bile Allah kabul etmiyor. Allah birbirimizi sevmemizi istiyor. Birbirimize karşı saygılı olmamızı istiyor. Birbirimize ikram etmemizi istiyor. Biri yanlış yaptığında evet. onun affedilmesini istiyor. Hoş görülmesini istiyor. Allah'ın bizden ne istediğini evet. anlayıp, gereğini yerine getirmeye çalışmamız lazım ki, takvalli olmuş olalım, takva elbisesini giymiş olalım. Yoksa ben dayanamadım, yok benim gücüm yetmedi. Yok, ben böyleyim, beni böyle kabul et. Allah'ın kabul etmediğini kul kabul etmek zorunda değildir. Evet, kadının, kocanın hanımını dövmesi doğru değildir. Bununla beraber herkes kendi vazifesini bilmelidir. Döme hakkı da var mıdır? Vardır. Nerede var? Allah nerede buyurmuşsa orada. Eğer eş olarak bir yanlış yaparsa, yani gözü dışarıda olursa, dışarıya bakarsa, Sadece bu konu, başka hiçbir konuda buna müsaade etmedi. Allah gerekçesini öyle söyledi. Yani kısaca anlayacağımız şekilde namus meselesi olduğunda. Diğeri için ne diyor? Anlaşamadınız güzellikle kardeşçe ayrılır. Mümin kardeşisiniz, güzellikle ayrılır. Ama bakıyoruz, aslında kimse ayrılmak istemiyor. Ne yapmak istiyor? Benim gibi yapıyor. diyor, benim gibi ol. Bu durumda, bakıyorsun o feryat ediyor, öteki feryat ediyor. O zaman beraber yaşamanın ne anlamı var? Niye birbirinize azap ediyorsunuz? Hemen ayrılın. Bir de bakıyorsun ki ikisi de, yok yok bize hiçbir bir şey düşünmüyoruz. O zaman niye böyle yapıyorsunuz? Niye şey tanıyo yorsunuz böyle? Evet. Var mı bir şey sormak isteyen? Buyur. Böyle. yazıyorsun. An Allah'ın isimlerine bağlı, bağlı zaman e, zatında Rahman olan, e, sıfatlarında Rahim olan bu zat ne demek? Sıfat ne demek? Açıklar mı Evet. Sıfat demek, vasıf demek. Zat demek, kendisi demek. Bizzatihi kendisi demek. Mesela bir örnek vereyim. Bir insan düşünün, gönlünde kendisi merhametlidir. O kendisindeki merhamet, zati merhamet olduğu için o Rahman'ın tecellisidir. Ama o Rahman oruşu bir de vasıflarına, sıfatlarına, fiillerine yansıdığında, yani işi merhametle yapınca o zatındaki Rahmaniyet sıfatlarında tecelli etmiş oldu. Mesela biri cömerttir, kerimdir. Ne yapar? Allah'ın kendisine ikram ettiğini ikram ettiğinde ne yapmış? Kerim ismi onda aynı zamanda tecelli etti. Ama zatında da Kerim'dir. Ama biri Kerim değildir. Zatında Kerim değildir. Allah'ın ikram ettiğini mecbur kalmış ya da herhangi bir şekilde aldı, ikram etti. Kerim ismi tecelli etti ama kendisi Kerim değildir. Allah'ın Rahman ismi de böyledir. Zatında Rahman, sıfatlarında, fiillerinde Rahim. Ama fiilinde, sıfatlarında rahim olurken, dünyadayken bütün mahlukat bundan nasibini alıyor. Bu ahirette saf müminlere aittir. Ötekine tecelli etmiyor. Hak etmemiş. Layık olmamış çünkü. Evet. Allah hepimizi Zatının tecellisine, El Esma'ul Husnasının güzelliğinin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Amin. Allah bizi kendisine yakın olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Sadık olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bizi bize bırakmasın inşallah. Amin. Nefsimizle baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Bir an bile bizi kendisinden, zikrinden, zatından gafil eylemesin inşallah. Amin. Allah bizi daimi olarak huzurunda duran, huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayan kullarından eylesin inşallah. Amen.